Hukuk okuyorum. Kendi derslerimin yanında ne tavsiye edersiniz, neler okumalı, hangi kitap ve meselelerle Müslüman olarak ünsiyet kurmalıyım? Hakan kardeşim, hukuk fıkhın ancak cüz'ü olabilir, parçası olabilir. Onun için fukahımız e, hukuk kelimesini fıkıh için kullanmamış. Fıkıh demişler, işte hani fıkıh, şafi gibi müstakil kitaplarına isimler verdiler, ne zaman İngilizler Mısır'a geliyorlar onlar müdahalesinden sonra hukuk adı kullanılmaya başlanıyor ama hukuk eşittir fıkıh diyemeyiz onun bir parçasıdır, bir cüzüdür. neden öyledir? çünkü hukukun içinde kulun Allah'la münasebeti yoktur azze ve celle yle. peki biz niçin dünyaya geldik? Allah azze ve celle ile olan o münasebeti tayin edebilmek için yani biz o mal karakter <gülüyor> cinnevalilinse llauddun kuluz Rabbimize kul olacağız. Ona ibadet edelim diye bizi yarattı Onun için dünyaya gönderdi. Fakat hukukta bu yok. Hukukta bu olmadığından dolayı hukuk sistemleri dünyayı cehenneme çevirebiliyorlar Batıda gördüğünüz gibi fakat fıkıhda ne var? evvela ibadetle başlar ibadetle yani kulun Allah Azze ve Celle ile münasebeti namazda kul Rabbi ile münasebeti kurar ondan sonra muamelat gelir fıkhın sair bölümleri gelir cemiyetteki durum gelir asayiş vesaire onun kuralları esasları ukubat gelir ceza hukuku gelir işte feraizle biter fıkıhla alakalı konular biter taharetle başlar ki o namazın şartı olduğundan onu başa alırlar allah Teala ile kul münasebeti kurunca o zaman insanlarla olan münasebetinde de bir adalet olur. Yani hukuk okuyan bu kardeşim. Şimdi ne yapmalı? Evvela hukuku okusun, bitirsin. Ondan sonra fıkıhla alakalı bir hoca bulsun, bir alimin yanına gitsin. Fıkhın temel metinlerini okusun. Sonrasında mukayese yapsın. Öz posa ayrımına tabi tutsun görecek ki fıkıhta bir muhteşemlik var. Bir tarafta beşer yapısı, öte tarafta asılları itibariyle Kur'an-ı Kerim sünnetten neşet etmesi itibariyle Allah'a ait olan bir fıkıh var. İştahatlar ulemamıza ait ama onların kaynakları ayet ve hadisler onlar ise Allah Teala'ya, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait. Ahmet Cevdet Paşa gibi bir hukukçu olsun Ahmet Cevdet Paşa gibi yani Miyaru ı Sedâdın, Adâb-ı sahibi bakıyorsunuz mantıkta yazmış, munazara yazmış tarihte yazmış, hukukta yazmış mecelleyle batıyla İslam'ın nasıl hesaplaşacağını nasıl yol açacağını İslam'ın nasıl muhteşem, muazzam olduğunu göstermiş. İnşallah hukuk okuyan kardeşlerim bunun yanında en azından bunların yüzde ikisi ulumi İslamiye okumuş olurlarsa o zaman Roma hukukunun nasıl masaldan ibaret olduğunu, Allah nizamının insanlığa nasıl saadet getirecek tek yapı olduğunu görecekler gösterecekler. Hukuk okuyor, namaz kılıyor. Yetmez. Bir okuma sistemi tayin etmeli, bir medhal kitabı, İslam fıkhına giriş, hukuka giriş, sonra kavai külliye dediğimiz ya da Mecelle'nin ilk yüz maddesi, sonra ahval-i şahsiye, aile hukuku, ee, bir fetva usulü, bir fıkıh tarihi, efendim sonra bir fıkıh metni, muhtar metni, fıkıh metni olarak bizim internette var, video olarak, onu dinleyebilir. Böyle bir bütünlük oluşturduğu zaman fıkıhta, o zaman fıkıhla hukukun geceyle gündüz gibi alanla fark olduğunu görecek inşallah.